İnna al-hamdulillah, n-ahmduhu, ve n-isteynuh, ve n-istaghfiruh, ve n-azbillahi min shurur anfusina, ve min seyaat amalina. Men yehdillallahi, fala muddillala, ve men yudl, fala hadiyla. Ve aşıhdun a Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli Kardeşlerim, Dersimizin konu başlığı, İslam'da bağlılık şahıslara değil, Kur'an ve sünnetedir. Dersimizin konu başlığı bu. Müslümanım diyen mü kişinin mükellef olacağı şey, Bundan öteye başka bir şey değildir. Evet, bilindiği gibi İslam aleminde göze çarpan en çirkin durumlardan bir tanesi de inananların dinleri hususuna hususunda kendilerine bağlanmış olduğu kimseleri körü körüne taklit etme arzasıdır. Evet. Hiçbir şekilde mahiyetini, temelini bilmeksizin adeta küçük bir evladın babasından görmüş olduğu her şeyi taklit etme arz, arızasıdır kardeşler. Evet ve bu çirkin arızadan dolayıdır ki bugün Müslümanların hali hakikaten de perişan bir durumdadır. Endonezya, Malezya. Ve dünyanın üstündeki bütün Müslüman aleminin büyük birlikteliliğini, kuvvetlerini görüyoruz. Ama maalesef kendi aralarında bile dik bir sergiliyi sergileyemediklerini görüyoruz. İnanın öyle bir hale gelmiş ki Müslümanlar artık birbirlerinin adeta hasımları <gülüyor> haline gelmiştir. İblis ve yandaşları ve onun müntesipleri öyle parçalamış ve öyle zerreler misali dağıtmış ki inanın ki, bir, inanın ki bir cemaatin inanılması gereken bir iman esası, imanda temel olan bir esası, diğer bir cemaatteki iman esası birbirine uymadığını görmekteyiz kardeşlerim. Bir grupta namaz kılmayanın hükmü farklı, namaz kılanın hükmü zaten bilinmekte. İslam'ın gereğidir. Bir grupta bir cemaatin helal dediğine bir başka İslami cemaat rahatlıkla haram demektedir kardeşlerim. Gene bununla beraber bir grupta yine aynı şekilde kadına dokunmanın abdesti bozarken diğer bir grupta da bunun tam aksi zikredilmektedir. Hülasa inanın burada zikretmekte zorluk çektim inanın Beyan etmekte zorluk çekeceğim. Daha nice bazı mevzular da var bununla beraber. insanların birbirleriyle aynı dine iman ettiklerini beyan ettikleri halde birbirleriyle uyum sağlayamadıklarını hatta birbirlerine menheçsiz, mezhepsiz, akidesi bozuk, kafir, münafık ve benzeri sözleri de sarf ettiklerini Açık ve bariz bir şekilde görmekteyiz kardeşlerim. Ve er, elbette bu birbirine zıt farklılıklar, bu karışıklıklar ve bu keşme keşlik, samimi Müslümanları üzen, hepinizi bizi de üzüldüğü gibi sizi de üzen çirkin şeylerdir. Telefonumda not aldığım basit bir şey söyleyeceğim ilerleyen derste inşallah. Bir kardeş bir çalışma yapıyor. Bu çalışma neticesinde bir şey ortaya koyuyor ve hakikaten de hoş, güzel bir çalışma yapıyor. Dersin ilerleyen saatlerinde veyahut da dersin bitiminde inşallah onu da sizinle paylaşacağım inşallah. Evet bu keştik maalesef İslam ümmeti içerisinde ciddi sıkıntılara sebep olmuştur. Allah subhanehu ve teala kerim kitabında bu gibi durumlardan inananların uzak durmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Topluca Allah'ın ipine sarılmaz. Topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılığa düşmeyin, parçalanmayın deyip de İsra suresi 36. ayeti kerimede kullarına bu şekilde beyan etmiştir. Gene kardeşlerim Allah Ali İmran suresi 105. ayet-i kerimesinde ise şu şekilde nida etmekte. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra. Evet kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp da ihtilaf edenler gibi olmayın. Uyarıyor Allah subhane ve teala. İşte böyleleri için elin bir azap vardır. Ve Allah neticeyi de söylüyor. Eğer böyle parçalanıp ayrılığa da düşecek olursanız aynı zamanda sizin için elin bir azap olduğunda tehditvari bir şekilde Allah subhane ve teala kullarına beyan etmektedir kardeşlerim. Evet din dost ayakta tutun dini dost doğru ayakta tutun ondan da ayrılığa düşmeyin dediği ayet ise şuara suresi 13. ayet-i kerime. Dini dosdoğru ayakta tutun ondan da ayrılığa düşmeyin deyip de Allah Subhanahu ve teala diğer bir ayet-i kerimede de aynen bu şekilde beyan etmektedir. Son olarak Enam suresi 159. ayet-i kerimede ise Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Hitap peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki Allah azze ve celle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Subhanallah. Bir dine kendisini nispet ediyor şahıs. Sonra Allah peygambere diyor ki kendisine dine nispet edip de ama bölük bölük olanlarla senin hiçbir ilişkiliğin yoktur. Onların inşallah'a kalmıştır. Yaptıklarını onlara Allah sonra gösterecektir. Benzeri bu ayetin izahiyatında bulunan birçok hadisler de vardır. Lakin bu ayetten şerhine gitmektense konunun bütünlüğünü Abdullah İbni Mesud'un Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den beyan ettiği şu hadiste izah etmek daha hoş olur diye düşünüyorum. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud diyor ki yola bir çizgi çizdi. Ve onun yanına da birçok çizgiler çiziverdi. Ve çizmiş olduğu asli çizgiyi gö gösterdi. Ve dedi ki işte bu Allah'ın yoludur. Ve o çizginin sağına sonra diye birkaç tane çizgiler çizdi. Ve tekrardan buyurdu dedi ki bunlar da her bir yolun kavşağında bir şeytanın oturduğu ayrı ayrı yollardır. Ondan sonra da işte bu çizgi benim dost doğru yolumdur dedi. Ona tabi olun başka yollara tabi olmayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Ayet-i kerimesini akabirinde okuyuverdi. Bu hadis Ahmet'in, Darimin'in, Hakimin ve Mecmul Zevaid adlı eserin içerisinde geçmektedir kardeşler. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala sizin için kendisine hiçbir şeye ortak koşmadan, ibadet etmenizden ve toptan Allah'ın ipine yapışarak fırka fırka olmanızdan fırka fırka olmamanızdan razı olur. Yani yek vücut olmanızdan razı olur. Allah'a birleyeceğin, Allah'a şey koşmayacaksın ve bununla beraber dinlerini bölük bölük fırka fırka olmamanızdan ancak razı olur. Yoksa ayrılığa düşmenizden Allah razı olmaz. Gene Buhari'de gelen bir hadis-i şerifte şüphesiz ki sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de İhtilaflarından dolayı Onlar helak oldular Evet kardeşler Cemaate yapışın Cemaati ittizam edin Fırkalaşmadan ve ihtilaftan sakının Şeytan tek kişiyle Beraberdir İki kişiden de biraz da uzaktır Gene bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmesiyle. Numan Bin Beşir'den gelen değer başka bir rivayetse Nebi Sallallahu Aleyhi sellem şöyle buyurdu. Cemaat yani birlik ve beraberlik rahmet ve bereket ayrılık ise azaptır. Birlik, beraber, beraberlik rahmet ayrılık ise azaptır. Bugün ise Mesnedi ve kaynağı bilinmeyen bazı kitaplarda şöyle bir söz söylenmekte. İhtilaf ümmetin içerisindeki en büyük rahmettir. Veyahut da, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Halbuki başta okumuş olduğum ayet-i kerimeler, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan varil olunan hadislere bakıldığı vakit ihtilafa düşmemizi, ayrılığa düşmememizi emretmekle beraber ihtilafın azap olduğu birlikteliğin ise rahmet olduğunu beyan etmekte ama mesnedi kaynağı olmayan bir hadis. Ümmetimin ihtilafı rahmettir de. İyi o zaman iki kişi biz bir araya geldik mi ihtilaf edelim de rahmet üstümüzde sen böyle mi söyledin? Yok abi senin dediğin gibidir. Sen böyle mi söyledin İbrahim abi? Senin gibi değil İbrahim abi. Yok asat abi öyle değil. Niye? Anlaşamazsak ya bir kere insanın fıtratı bile anlaşmazlığı kabul etmez. Ama maalesef kendilerine sorulmuş olan bazı soruların cevapları farklı farklı bir şekilde verildiğinde net istenilen cevap olmayınca birbirlerine muhalif, birbirlerine zıt Görüşler olduğu zaman ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisini Müslümanların önüne atıp meseleyi geçiştirmeye çalışıyorlar. Böyle değil. Evet böyle değil. Evet. Ebu Musa radiyallahu anhu birbirinizi seviniz ve ihtilaf etmeyiniz diye peygamberden beyan ediyor peygamberin ihtilafa düşmememiz için beyan ettiği onca onlarca sözler var. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet. Kitaba ve sünnetin emir ve de yasakları doğrusunda amel etmekten ziyade kör bir taassupla bazen alimlerin sözlerini bile anlamada taklitçilik müptelasına bulaşmış bir şekilde parçalanmışlıktan rahatsızlık Olmamaktadırlar. Bu ihtilafa düşen insanların ekseriyeti. Allah'a giden birçok yol vardır. Hedef aynıdır. Dolayısıyla sen o yoldan, ben bu yoldan, sen o yamaçtan, ben bu yamaçtan hadi ilerleyelim. Bütün yolların vardığı merkez Allah'ın dergaha izzetidir derler. Halbuki hadis şeridinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi sağına ve soluna da sonra abi bazı çizgiler çizdi dedi ki işte benim dost doğru yolum budur. Böyle bir şey değil kardeşler ancak ve ancak bize gösterilen yol neyse biz o yolun dışında başka bir yol tercih edebilme şansına sahip değiliz. Adeta bir hırsız diyor ki. Falanca kardeşim aç. İyilik yapılması emredilmiş. Ben cebimde üç beşim yok. Mustafa abinin evine gireceğim. Aydın abinin evine gireceğim. Şunun evine gireceğim. Parasını çalacağım. Niyetim benim o kardeşin neyini? Eksikliğini tamamlamak için, tedarik etmek için para vereceğim. Senin tutmuş olduğun yol meşhur değil ki. Allah temizdir ve Allah ancak temiz olanı kabul eder. Senin niyetin hatiyetle bu Ususta bile doğru değil. Aslında ne? Farklı bir yol açıyor kendine değil mi? Allah'ı razı etmek için. böyle diye kardeşler. Allah'ın göstermiş olduğu dost doğru yol neyse o dost doğru yol üzere ilerlemekle mükellefiz kardeşlerim. Maalesef buna düşenlerin de tek sebebi de içerisinde bulundukları Allahu Ekber Allahu Ekber Cehaletten başka hiçbir şey değildir. İslam'daki bağlılık şahıslara değil de evet İslam'daki bağlılık şahıslara değil de Kur'an'a ve sünnete olduğu hususundaki bilgisizlikleridir aynı zamanda bu insanların düştükleri cehalet. Çünkü bu insanların bağlandıkları şahıslar Kur'an ve sünnet demek değildir kardeşler. Şüphesiz ki dersin ilerleyen saatlerinde mezhep imamlarımızın da Allah kendilerine rahmet ve merhamet etsin. Özellikle beyan ettikleri sözleri zikredeceğiz. İmam Ahmet'in, İmam Malik'in, İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın, İmam Şafii rahimahullah'ın sözleri aynen şu şekilde. Bizim sözlerimizin mesledinin yani sözümüzün delilinin nereden olduğu bilinmediği müddetçe bizim sözümüzle amel edilmesi helal değildir ben Şafii mezhebine mütesibim İmam-ı Şafii söylüyor sözümüz Kur'an ve sünnete uymadığı müddetçe bizim sözümüzü değersiz bir kağıt gibi duvara atmaz diyor Hazreti Ömer'e gelelim sözlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayalım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzeli arkadaşlarından bir tanesi ikinci halifelerden birisi olan Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi olan Hazreti Ömer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunuyla evli olmuş olan Hazreti Ali'ye damat olmuş olan Hazreti Ömer. Eğer benden sonra birine kitap indirilmiş olsaydı, vahiy indirilmiş olsaydı, birine eğer ilham olunmuş olsaydı Ömer'dir demiş oldu. Hazreti Ömer bir mesele hakkında kendisine şikayette bulunuyor. Meselenin iyi anlaşılması için Hazreti Ömer'in olayını iyi anlamanız gerekmektedir kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ömer Ey kadınlar topluluğu Duyuyorum ki sizler evlenmek isteyen gençlerden ciddi bir şekilde mehir istiyorsunuz. Allah'a yemin olsun ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarının aldıkları mehirleri biliyorum ya peygamberlerin peygamberin hanımlarının aldığı mehir kadar mehir alırsınız yahut ondan fazla mehir alacak olursanız onları sizden alacağım dedi ve bunu Hazreti Ömer cuma günü Mescid-i Nebevi'de mutbede söylüyor bir kadın çıkıyor ey emiril müminin ya Ömer Ya Hattab! Allah sana rahmet etsin. Allah'ın kitabı beyan ediyor. Kantarlar ağırlığınca sizlerden mehir isterlerse onlara veriniz diyor. Sana ne oluyor da sen buna bir ölçü koyuyorsun. Ey sevgili kardeşim! Az evvel vasıflarında sizlere beyan etmek istediğim Hazreti Ömer'in kişiliğini, karakterini, yapısını hepinizde illaki biliyorsunuz. Böyle bir hataya düşebiliyor. Ve Ömer diyor ki radıyallahu anh. Ömer hata etti. Kadın isabet etti. Eğer peygambere yoldaş ve arkadaş olan Ömer. Kim arasını evlatsız bırakmak istiyorsa. Kim karısını dul bırakmak istiyorsa. Kim evladını yetim bırakmak istiyorsa. Ben Allah Resulüne hicret ediyorum. Aha delikanlı varsa. ...aha ben burada karşıma çıksın diyen bir Ömer bu. Peygamber'e arkadaş Ömer bu. Sevgili kardeşim... ...peygamberle uzun bir arkadaşlığı olan bir Ömer'in... ...dini bir mevzuda hata etmesi mümkünse... ...bırakın İmam Şafii... ...İmam Malik... ...İmam Ahmet... ...İmam Ebu Hanife... ...bakın sözlerimi iyi yakalayın... ...asla ve asla... ...alimlerin eti zehirlidir bizim niyetimiz onların kadrini kıymetini değerini düşürmek değildir. Aksine onların değerini yükseltiyoruz onların sözlerini beyan ediyoruz. Ve onların söyledikleri sözlerden bir tanesi. Bizim sözümüzü delilini bilmeksizin bir kişinin bizim sözümüzün delilini bilmeden onunla amel etmesi ona helal değildir. Gene gelelim Yaz. Ey Yusuf. Ya, estağfurullah. Yazma. ya Yusuf, Ey Muhammed. Talebelere şöyle, Ey Şeybaniye söyle İmam Abu Halife. Ben bugün bir görüş beyan ederim. Yarın bu görüşümden beyan dönebilirim. Yazma. İmamlar ilmi elde etme cihetindeki gayretleri, usulleri, ahlakları katiyetle ve katiyetle tartışacak bir mesele olarak zikretmeye çalışmıyorum. Ama... Ben Müslümanım diyen bir şahsın ittiba etmesi gereken yöntemin ne olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Bizim ittibamız şahıslara değil, Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine var arkadaşlar. Şüphesiz ki Allah Kerim kitabında sevgili kardeşim şöyle beyan ediyor: Ey Muhammed! Onlar Allah'ın sevdiklerini iddia ediyorlar. O halde onlara de ki, bana uyunuz. Evet, hepimiz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Ama gitme yöntemimizin ne olduğunu da Allah buyuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uymak. i̇mam Şafii rahimahullah, El-Um diye bir eser telif ediyor. Kufe'ye gidiyor, estağfurullah Mısır'a gidiyor. Mısır'a vardığı zaman, Eski eserinden teberri ettiğini beyan ediyor. Birçok görüşlerinden teberri ettiğini beyan ediyor. Açın. Kendi eserlerinde de bunları görmeniz mümkündür. Evet. Halbuki Kur'an'a ve sünneti hakkıyla vukufiyeti olanlar göreceklerdir ki kardeşler, Allah Azze ve Celle Müslümanlara tek bir yoldan bahsetmiştir sevgili kardeşlerim. Ve kendi rızası için yan yana gelenlere de Başka yollar edinmeyin demiştir aynı zamanda. Aynen sizin buraya <gülüyor> gelmeniz gibi. Her gün defaatlerce namazdayken okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de Allah bunu bize beyan etmiyor mu? İhdina siratel mustaqim. Bizi doğru yola ilet. Hükmüyle yolun tek olduğunu vurgulamış ve bizleri doğru yollara ilet şeklinde bir ifade Ayet kerime'de beyan etmektedir Allah Subhanehu ve Teala. Ve yine Enam Suresinde Allah Azze ve Celle şöyle beyan ediyorsunuz kardeşim. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Çünkü şeytan dersini iyi çalışıyor. Çünkü şeytan dersini iyi çalışıyor. Çok büyük tehdit unsuru oluşturan işini iyi yapan bir düşmanınız var. İblis ve onun avvaneleri. Demedin mi? Demedim mi? sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si helak olacak. Sadece bir tanesi kurtulacak. Kaç tanesi kurtulacak? Bir tane. Bir tane mi çok? 72 tane mi çok? Hangisi sayı olarak daha çok? şeytan dersin ne kadar çok iyi çalışıyor değil mi 72 tane yol açmış tehlikeli yollar bizi bekliyor Evet sizi ve sizden sonrakileri de bekliyor bizim böyle bir tehlikeli tehlikeli yoldan kendimizi sakındırmamız İhdina siroatın sözü gereğince dost doğru yolu iyi bilmemizden geçer eğer Kur'an ve sünnete ittibanız tamsa dost doğru yoldan kopmayız eğer oturduğunuz mecliste Allah'ın kelamından peygamberin sünnetinden sözlere muhalif bir sözler duyduğunuzda vardır onun bildiği derseniz bilin ki dost doğru yoldan sapmışsınızdır izah edin Delilini isteyin. Helak olan, iman eden bir delil üzere iman etsin. Helak olan da bir delil üzere helak olsun diyen Allah subhane ve teala. Evet kardeşlerim. Ama unut, unutul, unutulmamalıdır ki bu kadar delillerin beyan edilmesinde ve bu konuda nasihatlerin yapılmasına rağmen... Hala kitabın ve sünnetin sadece adını kullanaraktan etrafındaki insanları kişisel, az evvelde beyan ettiğim gibi yorum ve anlayışlarından kaynaklanan beşeri yollara davet edenler, Allah'a giden yolun üzerinde oturan ve onun berraklığını burandıran facir kimselerdir bunlar. Bunu akıllarından sakın insanlar Çıkarmasınlar. Çünkü bu anlamda birçok insan hakkı, hakikati bilmesine veya görmesine rağmen birçok endişelerinden dolayı da bundan da yüz çevirmektedir. Özür dilerim. Katiyetle niyetim hiçbir cemaatin müntesibi olan bir Müslümanı rencide etmek değil. Bazıları kabrin azabını olmadığını beyan etmekte. Bazıları Kur'an okur, Kur'an'ı en iyi biz anlarız demekte ve Allah'ın gaybı bildiğini inkar etmekte. Yok mu? Bu ahmak Kur'an-ı Kerim'i iyi okumadığı belli. Eğer Kur'an-ı Kerim'i iyi okumuş olsaydı Allah Azze ve Celle'nin gaybı bildiğini zaten Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Hz. Musa ile Hazır'ın arasında geçen mevzu Neyle alakalıydı? Bir insan sabret ya Musa sabret deyip de Musa Aleyhisselam'ın üç tane hadiseyle karşı karşıya gelmesi neyle alakalı? Kur'an'da geçmiyor mu bu gayb? Gıibetül Rum suresinde Allah'ın gaybı bildirdiği geçmemekte mi? Ve bunlar ne derler biliyor musunuz? Biz Kur'an'ı sizden daha iyi biliriz. <gülüyor> Elinize dizinize dursun. insanları sattırmak için keşme keşşeye düşürmek için birçok sözler sarf ettiklerini görmekteyiz. Hazır kısasında Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor geminin parçalanması çocuğun öldürülmesi hatırladınız mı kısayı kardeşler? Bir insanla karşılaşacağı hadiseleri beyan etmemekte mi? G'u ibetül ruhum suresinde bunlar beyan edilmemekte mi? Ama adamlar televizyonda kameralar karşısına çıkıp Allah'ın gaybı bilmediğini noksan bir ilahtan söz etmekte. Allah'a sayılırız. Neuzübillah. Evet. İşte bunların da müntesipleri vardır. Dinin hiçbir kaynağını birbirinden koparamasın. Kur'an ve sünnet. Bu kitap Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına indirildiği onu beyan hakkı da gene Allah Subhanahu ve teala ile Peygamber'e bildirilmekte. Senin algılayışına, argümanlarına bırakılmadır. Eğer senin anlayışın ve algılayışına bırakılmışsa dünya üzerinde birçok Müslüman var binlerce anlayış ve algılayış ortaya çıkar. Eğer senin anlayışınsa git evinde otur kardeşim senin anlayışın beni bağlamaz. Evet. Ehli kitabın bu anlamda şirke ve küfre düşme sebebi de dersin zaten konu başlığı içerisinde. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Tövbe Suresi 31. Ayet-i Kerime'de. Bakın sevgili kardeşlerim. Ayet şu şekilde. Onlar hahamlarını ve rahiplerini yani din adamlarını... Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Bu ayet kime indirildi? İlk Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin muhatabı. Doğru mu sevgili ağabeyciğim? Bu ayetin muhatabı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetin izahiyatını Adi İbni Hatemle beyan etmekte. Ve Adi İbni Hatem radıyallahu an şöyle diyor. Kendisine İslam daveti ulaşınca Şam'a kaçmış Adi İbni Hatem Şam'a kaçmış İslam'dan kaçıyor. Ve cahiliye devrinde de Hristiyan olmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi İbni Hatem'in kız kardeşine hediyeler verip ona iyilik ve ihsanda bulunmaktaydı. Kardeşin geldiği zaman diyor kız kardeşine Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem Adi İbni Hatem'in onu geldiğinde kendi yanına getirilmesine rica ediyordu. Nihayet Adi İbni Hatem Medine'ye gelmişti. Onun gelişini haber verdiler. Boynunda gümüş bir tane salim yani hac işareti. Hristiyan'ın simgesi olan bir haç vardı. Allah Resulü'nün yanına girdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti kerimeyi beyan etti ona ve dedi ki Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Bu ayetin ilk muhatabı Yahudi ve Hristiyan olmakla beraber zannetmeyin ki sadece bu ayet onlara hastır. İlahlık iddia eden kendisini İslam'a nispet eden birçok insanlar türemiştir. Bunlardan bir tanesi İskender Evrenos gibi, bir tanesi Abdülaziz Bayındır gibi, bir tanesi Edip Yüksel gibi, bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi deyip de yüzlerce, binlerce kişiler türemiştir. Sadece Yahudi ve Hristiyanlar için değildir, kendisini İslam'a nispet eden, bu meyyele düşen diğer insanlar da bu ayetin muhatabındadır. Bunun üzerine dedi ki Adi İbni Hatem Bakın arkadaşlar Allah rızası için konunun muhtevasını iyi yakalamanız için can alıcı sahabeyle ile peygamber arasında geçmiş olan mükemmel bir konuşma. Diyor ki Adi İbni Hatem onlar hahamlarına ve de rahiplerine ibadet etmiyordu ki Sübhanallah. Onlar hahamlarına ve de rahiplerine ibadet etmiyorlardı ki. Çünkü ibadet kavramı bile bugün bu toplumda net olarak bilinmemekte. İbadetten değil zaman sadece namaz, oruç, zekat, hac ve sabah olarak bilinmekte. Halbuki kulun Allah'a karşı her hali şu anki gibi bir ibadettir. Oturmanız bir ibadet. Peygamber ve Vesselam'ın yemek yeme şekli gibi yemek yemek bir ibadet, yemek yemek bir ihtiyaç değil mi ki Azad abi? Uyku uyumak bir ihtiyaç değil mi ki sevgili kardeşlerim? Bir ihtiyaç. Tuvalet ihtiyacı bir ihtiyaç değil midir? Zaruri bir ihtiyaç. Evet. İşte bunları sevgili Soner kardeşim, Allah ve Resulünün öngördüğü şekilde amel ederseniz, Kulluğun ta kendisi oluyor. Halbuki sonuç itibariyle yapacağız uyku, yemek bunlar hep ihtiyaçtır. Sağ elleye. Bak ibadet kulluk. Bismillah de. Bak kulluk. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onlar rahiplerini ve hahamlarına Rabler edindiler. Adı İbni Hatem dedi ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmiyorduk. Hakeza. Nebi aleyhissalatu vesselam ibadetin ne şekilde olduğunu onlara beyan ediyor bir kulak kabartıp peygamberle arkadaşı arasında geçen konuşmaya kulak verelim. <gülüyor> Dedi ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Ey Adi onların dediklerine uymadılar mı? Yani rahiplerin ve hahamların sözlerine uymadılar mı? Onlar helali haram haramı da helal yaptıklarında onların bu dediklerini kabul etmediler mi? Adi evet deyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte cevap veriyor. İşte onların hahamlarına ve rahiplerine ibadetleri budur. Allah'ın haramını onlar helal helaline de onlar haram dediklerine sizce bunu kabul etmediniz mi? Evet. Bugün bile toplumda diyoruz bana fetva verecek bir alim arıyorum. Evet alacağım. Kredi çekeceğim. Kim bana fetva verecek? Faizle iştikal edeceğim. Faizin azı da çoğu da haramdır. En ufa faizin annesiyle zina etmiş gibidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisinin midesi bunu kabul eder? Allah için mideniz kabul ediyor mu? Zaruret var. Başımı sokacak bir yerim yok. Suriyeli kardeşlerimiz var. Görüyoruz. Zaruretse en çok bu zaruret onlar için geçerli olduğu halde harama meyyal etmiyorlar. Ne zarureti? Zaruretin mesabesini de ancak Allah ve Resulü beyan eder. Kendi kafana göre helal haram yaptın mı senin buna uyman işte onu Rabler edinmektedir. Yaptılar mı bunu bugün Türkiye'de yaptılar? Ev kredisi çekmek helaldir dediler. Haram değildir dediler. İsim vereyim. Hayrettin Karaman. Araştırın. Gör. İsim vereyim. Enflasyona karşılık paranı bankaya koyayım. Faize karşı günün enflasyonda param değer kaybetmesin diye. Paranı bankaya faize yatırman helaldir diyenler var. Hangi cemaat? Kimsenin zoruna gitmesin. Eğer onların zoruna giderse din hakkında söylenen şey de bizim zorumuza gidiyor. Haznevi cemaat. Din adına söylenen, söylenen söz onların zoruna gidiyorsa din adına söylenen yanlış şeyler, yanlış şeyler bizim de zorumuza gidiyor. Gitmeyen bir insanın imanından endişe ederim ya. Nerede kaldı vela, nerede kaldı berâ? Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah rızası için. Barlık şahıslara değil Kur'an'a ve sünnete. Sizler uzun bir yoldasınız. Kısa bir hayat için ahiret hayatınızı heba etmeyin. Amel ettiğinizde delille amel edin. Bu dinde Kur'an'ı tahrif edemezler. Bu Kur'an bu ki bu dinde Kur'an'ı tahrif edemezler. Ancak kafanıza şüpheler ve farklı yollar atabilirler. Evet. böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Evet. Az evvel beyan etmiş olduğum Adi İbni Hatem hadisi Tirmizi'de ve Ahmet'in müsredinde geçmektedir. İşte bu delillerin açık ifadelerinden anlaşılıyor ki sevgili kardeşlerim Allah'ın dininin Yaşamak isteyen insanların, alimlerini, hocalarını, üstadlarını delisiz körü körüne taklit etmemeleri. Estağfurullah, körü körüne taklit etmeleri neticesinde başlarına doğru yoldan sapma ve Allah'tan gayrı Rab ve idah edinme gibi belalar ve musibetler gelmiştir. Unutmayalım ki gene aynı zamanda bir kural bu Kur'an aynen bizim için de geçerlidir. Çünkü hüküm illet üzere denir. Azevel Yahudi versiyonlarda vermiş olduğumuz hüküm o meselenin illeti varsa onun üzere döner. Bir Müslüman da yapsa aynıdır. Allah'ın helalini haram yapanlar yok mu dedik ya Azevel. Var demek ki var. Hüküm illet üzere. Evet. Katiyetle sözlerime bir parantez açıyorum. Yanlış anlaşılmasına mahal vermemek için. Bu demek değildir ha. Sakın ha. İnsanlar dinlerini yaşamada katiyetle alimlere hocalara ihtiyaç olmaz diye anlaşılmasın. Sakın ha. Kaş yapalım derkeni göz çıkarmayalım. Onlara bir şey sorulmaz. Anlaşılmasın. Hepinizin de bildiği ve duyduğu gibi alimler peygamberlerin varisleridirler. Bu sözde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Ebu Davud'da gelen hadis-i Lakin bizim beyan etmek istemiş olduğumuz söz şu. Alim size bir mesele hakkında beyanatta bulundu mu ondan delini isteyiniz. Sizler biri sevgili kardeşlerin Türkiye gibi veyahut da İzmir gibi bir yerde yaşadığınızda yaşamış olduğunuz coğrafyada bilmediğiniz bazı sokaklar ve adresler var, doğru mu? Şuraya nasıl gidebilirim? Tarif ediyor. Sağ yapacaksın, sol yapacaksın, doğru gideceksin. Talip olmuş olduğunuz cennet hayatı içinde insanlardan yol tarifi istemeniz kötü bir şey mi? Mutlak manada kazanç elde edeceğiniz bir şeydir. Evet. İnananların Bağlılıkları Kur'an'a ve sünnete olmalıdır. Bu da ikinci dersin konusu olarak bir başlık. Bu konuda bir Müslümanın bilmesi gereken en önemli husus Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi kendisine bağlandığı şey Kur'an ve sünnet idi. Yani o dahi Allah'ın kendisine indirdiği kitaba ve de beyan ettiği hikmete bağlıydı. Başka bir şeye peygamber demezdi Aman şu biraz kelli felli, göbeği şişkin, aşireti var, gücü kuvveti var, parası var. Buna biraz yumuşatalım deyip de peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir şeyi meyletmediğini görüyoruz. Ki Allah onu tehdit etmek. Eğer bir peygamber tehdit ediliyorsa sevgili kardeşlerim kendi akıbetinizi kendi durunuzu sizler düşünün. Din saf ve durudur. Saf ve duru olduğu için beyan edilen şeyden gayrısına tevessül etmeniz de caiz değildir. Allah'ın dini İslam her devirde insanlara iki ana kaynaktan gelmektedir. Bunların birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kur'an ve sünnet. Zor şey söylemiyoruz. Kur'an ve sünnet. iki tane şey. Ve ikisi de vahiy. Kitap ve sünnet olarak iki kaynak adı altında zikredilen İslam'ın tümü vahiy cümlesindedir. Çünkü dersin içerisinde de göreceksiniz ki Allah Kerim kitabında şu şekilde beyan etmekte sevgili kardeşlerim. O peygamber ki kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Şüphesiz ki onun konuştuğu ancak bir vahidir diyor. Yaz. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki yaz Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yaz. Evet. Demek ki sünnet aynı zamanda vahiydir. Gene bunun daha iyi anlaşılabilmesi için Allah subhane ve teala'nın Enam suresinde 106. ayet-i kerimesinde beyan edilen ayete bir kulak kabartalım. Allah Subhanahu ve Teala ilkin peygamberi muhatap alarak şöyle söylüyor. Diyor ki: "Rabbinden sana vahiy edilene uy." Kim bu? Kim? Allah Resulü. Beyan ediyor. İlk muhatap kim? Peygamber. Peygamber. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şura suresi 52. ayet-i bakın Allah Subhanahu ve teala nasıl buyurur. Biz sana Allah buyuruyor peygamberine muhatabına. Biz sana vahyetmezden önce sen kitap nedir? İman nedir bilmezsin diyor. <gülüyor> Ali veli kema sen değil ey Muhammed sen bilmezsin diyor. Evet biz sana vahy önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyorum. Gene Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimelerde ise şöyle beyan etmekte sevgili kardeşlerim. Uykusu gelen arkadaşlar varsa şöyle bir ayağa kalksınlar veyahut da bir ellerini üzerine yıkasınlar. Dersi biraz 5 dakika daha uzatacağım. Ondan sonra derse noktayı koyacağım. Sonra konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz akabirinde ikili, üçlü görüşmede konuşmalar yapabilirsiniz. Mümkün mertebe birliktelik bir uyum içerisinde olursa daha güzel olur. Evet. Necim suresi dedik. Üç ve dört. Muhatap gene burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şahsından ziyade bizleriz hitap edilen o uyulması gereken de o olmasını gerektirdiğini beyan ediyor. Diyor ki o heva ve arzusundan konuşmaz. Onun söyledikleri yalnızca kendisine ilka edilen bir vahiydir. Hevasından konuşman kimmiş? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Azevzele beyan ettik ya nefsini elinde tutana yemin ederim ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz yaz. Koltuklarınızla rahat bir şekilde oturmuş şişmanlamış bir göbekle Allah'ın kitabında helal olarak bulduğum helal haram olarak bulduğum da haram olarak bana yeter diyerekten sizi görmeyelim diyen peygamberdir. Şüphesiz ki ben de yasaklarım deyip de beyanatta bulunan gene peygamberdir. Evet Ve gene Ahkaf 9'da Nebi Aleyhisselam Vesselam az evvel beyan etmiş olduğumuz ayet üzere Ben ancak bana vahiy olunana uyarım. Siz de o zaman vahiy olunana uyunuz. Yani Kur'an'a Allah'tan inen vahiy olduğu gibi sünnet de aynen Allah'tan inen vahiy gibidir. Bunu reddedenlere sormak gerekir. Yok mu reddedenler kardeşler sünneti? Yok mu Hüseyin abi? Birçok insanlar türedi. Bazıları sünneti inkar ediyor. Bazıları da sünnetin içerisine bir şeyler sokuyor. Bu çocuk sünneti değil. Nebi'ye uyma. Evet. Sünnet nasıl vahiy olarak kabul edilmesin ki? Bakınız Allah Azze ve Celle Kerim kitabında... Şöyle buyurmakta. O kendi havasından konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden başka bir şey değildir. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeyi beyan etmiştik. Bu ayet-i kerime açıkça ifade ediyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam şeriatla alakalı olan bütün konuşmaları vahiye dayalıdır. Ya Resulallah... Abdest nasıl alınır? Ya Resulallah ilişki nasıl olmalıdır? Zülmetmeyelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah kadınlar sizin neyiniz, neyinizdir diyor. da diyor. Yasak koyduğu şeyler var mı? Var değil mi? Beyanatları nerede geçiyor genelde ekseriyetle? Sünnette. Namazın vakitleri namazın kaç rekat olduğu Namazda ne okunacağı Allah'ın kitabında nerede geçiyor? Günde beş vakit namaz Allah'ın kitabında geçiyor mu? Bunlar nerede geçiyor? Sünnette geçiyor. Zekatla ilgili mevzular nerede geçiyor? ver diyor. Kitapta geçiyor. Evlenmeyle ilgili mevzular nerede geçiyor? Sünnette. Nikahla ilgili, mirasla ilgili. Bütün mevzular sünnette. O halde biz şunu söylüyoruz. Sünnet kitabın açıklayıcısıdır nasıl bugün Kur'an tefsirlerini yazmakta cehdeden insanlar varsa o Kur'an kendisine indiği vakit onun beyanatında bulunan da bir peygamber vardı. Illaki peygamber de ne yaptı sevgili abicim? İzahiyatta, yani Allah'ın bildirdiği, düzeltiyorum sözümü Allah'ın bildirdiği şekilde onlara beyan ettiler. Onlara beyan etti. Evet. Bakın. Allah peygamberi tehdit ediyor. Eğer diyor ki size mükellef olarak üstünüze göndermiş olduğum peygamber Allah'ın şeriatından başka bir şey konuşmuş olacak olursa biz onun kuvvetini alırız deyip Allah Hakka suresinde 46 ve 47. ayet-i kerimede şey 44'ten 47'ye kadar olan ayette peygamberi tehdit ediyor. Nasıl? Ayet şu şekilde. Eğer Muhammed kendinden bazı sözler sallallahu aleyhi ve sellem kendinden bazı sözler uydurup da bizim söylediğimizi iddia etseydi yani bizim söylemediğimiz halde bize iddia etseydi elbette ki onun gücünü kuvvetini alır ve şah damarını keserdi. İçinizden hiçbiri de buna engel olamaz. Kim tehdit ediliyor? Peygamber Hazretleri söyledi. Evet. Evet. Eğer zikredilen bu ayet kerimeler üzerinde dikkatli bir şekilde durulur, bunlar bize açıkça şu şekilde bir mesajın verdiği anlaşıldığı görülür. Bakın arkadaşlar, bu söyleyeceğim ayetlerin muktevasında anlaşılan söz Resul dinle alakalı konuşmalarında vahye tabi olduğu gibi yine aynı şekilde dinle alakalı uygulama, uygulamalarında da vahye tabi olan bir kimseydi dünyevi mevzularda insanlara şunu söyledi dininizi benden alın şüphesiz ki siz dünya işlerinde benden daha iyi ve Bilirsiniz dedim. Nasıl böyle olmasın ki? Bu dinin şaresi Allah Azza ve Celle olduğu halde nasıl olur da şeriata ait herhangi bir hükmü ondan başkası koyabilir ki? Evet. Ve yine Rabbimiz Kerim kitabında beyan etmiyor mu? Hüküm yalnız Allah'ındır. Hüküm yalnız Allah'ındır sizi kullar olarak yaratan Allah bir gün bir topluluk olacağınızı bilmiyor mu? biliyor beşeri ilişkilerinizin olacağını bilmiyor mu? biliyor sizin aranızda kavgaların husumetlerin ayrılıkların tefrikaların, işçinin, patronun elinde çalışmasının, çocuğunun babasının elinin altında kalmasının olacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Ve o yüzden dolayı diyor ki Allah azze ve celle şöyle söylüyor. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah'ın hükmüyle hükmedeceğim. Vallahi Allah'ın hükümünden yüz çeviren kafir olur. Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm olduğunu söyleyen de dinden çıkar. Allah'ın hükmünü pasif, değersiz gören de dinden çıkar. Allah'ın hükmünü insanların kendi el yazmasıyla bir hükümle eşdeğer görürse de insanlar dinden çıkar. El hükmü lillah. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O yüzden doğru şer'i mevzularda bile Hüküm ve beşeri ilişkilerdeki hüküm de ancak Allah'a aittir. Ve bunlarla da hükümleri tafsili olarak peygamber aleyhissalatu vesselam beyan etmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle en am suresi 50. ayet-i kerimede. Ondan önce şunları da beyan edeyim ki kardeşler mesele daha iyi anlaşılsın. Az evvel beyan etmiş olduğumuz Hüküm Allah'ındır ayetin buyurmasına rağmen nasıl olur da Resul öğle namazın 4, ikindinin 4, akşamın 3 rekat oluşunu kendiliğinden farz kılabilir ki bunun hükmü de peygambere ait. Allah Kerim kitabında bunun hükmünü beyan etmiş mi? Bana Kur'an'dan gösterin. Bir tanesi Seyit kardeşim ve diğer kardeşlerimiz geçmişte iyi bilirler ki Melami denilen bir taife, bir illet, öyle bir illet ki insana girdi mi çıkması zor. Allah Kur'an'dan ediyor namazı dost doğru. Kardeşlerimiz biliyor, namazı nasıl kılıyorlardı biliyoruz mu? Yere uzanar hattan. İşte diyor namaz dost doğru böyle kılınır. Ya bu kitap peygambere indirildi namazı dost doğru kıl diyen Allah peygamberine onun nasıl kılacağını da beyan ediyor. Aynen birisi geliyor diyor ki yarısı olan namazın vakti nereden nereye kadardır? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a cibri geliyor. Sabah namazının ilk vaktini, öğle namazının ilk vaktini, ikindi namazının ilk vaktini, akşam namazının ilk ve yatsı namazının ilk vakitlerini beyan ediyor. Sonra ertesi gün son vakitlerini sabah, öğle, ikindi, akşam sonra işe diyor. Namaz bu ikisinin arasındadır diyor. Ve Rabbim bana böyle buyurdu. Kimle? Cibrille. Vahit. Namazı nasıl kılacaksın? Kıyamda duracaksın diyor. Biz peygamberler topluluğu ne yaparız diyor peygamber aleyhissalatü vesselam namazdayken? Elleri sağ eli sol özel üzerinde göğsümüzün üzerine koyar. Biz peygamberler topluluğu ellerimizi göğsümüzün üzerine koymakla ve orucu iftarı erken açmakla emrodur. Erken derken iftarı geciktirmemekle yani iftar vakti girdi mi açmakla. Evet, unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize olan bütün emirleri nehirleri geçmiş ümmetlerden ve gelecekten de haber verdiği her şey vahiden ibarettir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki sen orada değildin. Eğer Rabb'in sana bildirmemiş olsaydı sen nereden bilecektin? Adem Aleyhisselam yaratılışını Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Allah ona bildirmesi nereden bilecekti bu tafsilleri? Evet, çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Allah kendisine gaybı bildirmediği müddetçe bilemez de ki ben bile yarın bana ne olacağını bilemem diyor. Eğer yarın ne olacağını bilmiş olsaydım hayrın bana gelmesi o cihette gayret ederim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleri çokça zikredilip beyan edilmektedir. O vahiy olmadan ne geçmişte ne de gelecekte olanları ve olacağını asla bilmezdi. Allah Azze ve Celle bu konu hakkında nezbisini Enam Suresi 50. Ayet-i Kerime'de şöyle beyan etmekte. Diyor ki ey Muhammed onlara de ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Sen Allah Azze ve Celle peygamberine beyan ediyor. Onlara de ki ey Muhammed ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyoluna tabi oluyorum. Gene sevgili kardeşlerim Allah Azze ve Celle Araf Suresi 3. Ayet-i Kerime'de Rabbinizden size indirilene uyun, onunla hareket edin. Onunla hükmedin. Çünkü her kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir, işte onlar fasıklardır, işte onlar zalimlerdir. Maide suresi 44-45 ve 47. ayetidir. 48. ayette ise de Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmakta Maide'de. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen hakkı bırakıp da onların heveslerine sakın uyma. Şimdi kardeşler öz cümle derse <gülüyor> nokta koyayım inşallah. Ama bu ders şu an daha bir 5 sayfa dersi işledik. Eğer Allah güç verecek olursa 70 sayfa daha var. Burada nokta koyayım. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilaha illa ente ve